öyle bir tutku ki aşküstü bir şeydir olan bir insan yine o 32. sözde dediği gibi işte ondan o isme mazhar olanlar nazarında felek mest, kamer mest, nücum mest seraser, alem mest diyor sermest, mest sermest ser her şey kendinden geçmiş bir sermesti yaşıyor adeta diyor o nazarla da varlığa bakınca insan çok ciddi bir alaka duyar yani aslında hepsi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 bu irşad erleri için de bir esastır. Bir kere başta yani peygamber bizim için bir örnektir. Fakat canne künfur resulü süretünü hasenatun her meselede. Öyleyse peygamberane bir şefkate ihtiyacımız var. Peygamberane bir merhamete ihtiyacımız var. Neden yani öyle bir şefkat, öyle bir merhamet olmazsa sadece bir vazife şuuru, bir hakka herkese duyurma meselesi. İrademiz de çok defa yürümez o mesela. Yani insan biraz tabiatını, kendi tabiatını, kendi içini, kendi kalbini yanına aldığı meselelerde hem devamlılık gösterebilir hem de yorulmaz, dökülmez yollarda. Malum fatihbi de de gördüğünüz gibi tabiatın istediği meselelerde Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye büyük tahsidatta bulunmamış.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 Yani soğukta bir insan abdest alması zor bir meseledir. İşte şiddetli soğuk olursa, o zaman tas tamam abdest alma. Onun için cennet kapıları açılıyor ardına kadar açılıyor diyor. Şimdi ister terhi adına, isterse terhi adına bir sürü tahşidat yapıyor. Fakat evladı ihan sahibi olma adına, çoluk çocuğu sahibi olma adına çok ciddi taşidat yok. Belki onlarla alakalı Kur'an-ı Kerim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 namusunuzu koruma adına savaşacaksınız o zaman, yani Kur'an-ı Kerim temel esviriye si akına, si bakına bakılınca ayetler hep bu istikamette şerefimiz bulmuş. Hadisler şerefsiz durulmuş. Olduğu görülecektir. Şimdi bunlarda teşvik yok ciddi. Fakat ibadetü tahtı, işte zekat, malını vereceksin. namaz her gün kılacaksın, hacca gideceksin. Kaç yerde, bir surenin adı haç, haç suresi diyor bir yerde.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 Kafasındaki gamı atabilir. Hiç onunla alakalı böyle tahşidat yok. Belki bir yerde, belki de bir zayıf hadiste diyor, seyahat edin, sıhhat bulun. Diyor yani. Yeter o kadar. E zaten milletin canı istiyor seyahat etme imkanı olan, seyahat edecek. Kendi ülkesinin dışına çıkamayanlar da mesire yerlerine seyahat edecekler. Yaz günü dağların başına çıkacak. Herkes bir şey yapacak orada. O mevzuda bir tahşidatı yok. Yok çünkü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 Yoksa öyle Müslümanlık Efendimizle ile ettikten sonra 50 sene sonra dünyanın iki devletini hem Roma İmparatorluğunu hem Sasaniler dize getirme bu çok kolay şey değildi yani. O mütemerrit Araplar böyle birdenbire o sert Halitler o işte bilmem ne gibi Emr az As gibi böyle, böyle bakınca zahiren bakınca dünyevi gibi görünen insanlar birdenbire melek haline gelmişlerdi bunlar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 dilkun olmuş, içini döküyor, ağlıyor, sızlıyor. Şimdi ölü olunca Efendimiz ne olursa olsun, insanlığı kurtarma adına her şeye katlanır. Şimdi Peygamberin o ufkunu kavramamız, o gizlini kavramamız oldukça zordur. Fakat mesela bir Bediüzzaman'ı düşünün. Diyor ki, 25 milyon milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevler içinde yanmaya razıyım.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 Evet, bu şefkat, şimdi böyle bir şefkate arkasına alan bir insan tabiatında varsa o bir dinamu gibi onu vazifesini yapmaya sevk eder dolayısıyla o insan vazifesinden durulmaz bu bir yönüyle sevk edici, bir yönüyle de kolaylaştırıcı olur, yoksa sürekli birisi bizi çağırıp rahaveti etmesi lazım veya moralize etmesi lazım Hep moralizasyona tabi olacağız ki kıvamı koruyabilelim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 bir kocaman bir yılan çıkıyor, bir kayanın Hemen sahabe efendilerimiz başına üşüşünce bu da başka bir deliğin altına giriyor. Şöyle buyuruyor. Vukitum min ve vukiyet min şerriku. O sizin şerrinizden, siz de onun şerrinden kurtuldun. Bunların ona dokunmasına da şer diyor. Onlara dokunsa o da şer olacak. Şimdi üslubunda bile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 insanların cehenneme gitmesine göz yumamaz. Talahlette kalmalarına göz yumamaz. Yamuk yumuk inançlarına karşı göz yumamaz. Ve böyle bir his insan hep canlı, hep dinamik kılar. Zannediyorum. Erhamu menfil aliyerhamukü menfi Herkese karşı merhametli olun ki arzdakilere merhametli olun ki semadaki size merhamet olsun hadis-i şerifte. Bu bir yönüyle de Allah nezdinde merhamet ve şefkat adına konumumuzu anlamı adına bir ölçü olabilir. Nasıl hadis şerifte buyuruyor Allah nezdinde eğer yerinizi, konumunuzu arıyorsanız, nezdinizde zat-ı ne değerde olduğuna bakın yani onun da ölçün onu. Ona ne kadar değer atfediyorsanız siz gökler ötesi alemlerde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 Yitirdiğimiz şeylerden çok önemli birisi de o merhamet ve şefkattır. Yitirdiğimiz en önemli değer. Fizih suresinde, Fizih de Tahsim'de, neredeyse diyor kendini şu sana inene inanmayacaklar diye, birinde de sana inene inanmayacaklar diye neredeyse kendini öldüreceksin diyor. Bu hem onu tadil etmek hem de aynı zamanda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 sen kendini helak et.